Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Zehirsiz Sofralar platformu tarafından yapılan açıklamada tarım zehirleri nedeniyle Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden Türkiye'ye geri dönen gıda ürünlerinin rekor seviyeye ulaştığı belirtilerek, pestisit kalıntılı ürünler kimin sofrasında diye soruldu. Platform Bakanlıktan gıda ürünlerindeki denetimlerin artmasını ve şeffaflık talep etti. Pestisit nedeniyle 2021 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye kaynaklı 372 bildirim yapıldığı belirtilen açıklamada ancak Tarım ve Orman Bakanlığı rekor seviyeye ulaşan bildirimler geri dönen ürünlere ne olduğu ve kendi yaptığı iç pazar denetimlerine dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Geri dönen ürünlerin iç piyasada satışa sunulup sunulmadığına dair oluşan belirsizlik ve güvensizlik ortamı halkta haklı bir endişe oldu çördendi. Açıklamada Avrupa Komisyonu'nun gıda ve yemler için hızlı alarm sistemi yani RASP portalında Türkiye'den ihraç edilen ürünlere dair veriler incelendiğinde 2018'de 113, 2019'da 98, 2020'de 194 parti üründe Limitlerin üstünde pestisit tespit edildiği görülüyor. 2021 yılında ise bu sayı son 3 yılın ortalamasının yaklaşık 3 katına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl 372 parti ürünün çoğunluğu sınır kapılarında reddedilerek Türkiye'ye iade edildi dendi. Platform Avrupa'da olduğu gibi ülkede de verilerin halkın erişimine açılmasını talep ederek son dönemde rekor seviyeye ulaşan kalıntı ürünlere ilişkin halkın endişelerinin Giderilmesi gerektiğini vurguluyor. 2022 yılında kömürden doğalgaza geçişi teşvik etmek için 235 dolar ton karbondioksit karbon fiyat maliyeti oluşurken doğrudan temiz enerjiye geçişte ise 62 dolar ton karbondioksit kazanç elde edileceğini ortaya koyan yeni analiz bulgusuna göre kömürden temiz enerjiye geçiş küresel olarak tasarruflu bir şekilde yapılabilir. Analiz Transition Zero tarafından yürütüldü ve yenilenebilir enerji maliyetlerinin 2010'dan bu yana %99 düştüğünü yani doğal gazın artık geçerli bir enerji geçiş aracı olmadığını da gösteriyor. Tarihsel olarak yakıtların geçiş maliyetleri doğal gazın kömürden daha düşük karbon yoğunluğuna sahip olması nedeniyle kömür ve gaz üretim fiyatları üzerinden analiz edilmişti. Bu nedenle gaz kömürden daha düşük karbonlu alternatiflere Geçiş için bir köprü görevi görecek bir araç olarak yaygın olarak söylenmekteydi. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2035 yılına kadar gelişmiş ekonomilerde ve 2040 yılına kadar tüm dünyada karbon tutulmamış kömür ve gaz üretilmemesi gerektiğini belirten net sıfır emisyon senaryosuyla birlikte bu yaklaşım Paris Anlaşması hedefleriyle de tutarlı olacak şekilde elektrik üretiminde acil dönüşümü dikkate alıyor. Transition Zero'nun Kömürden Temiz Enerjiye Geçiş Karbon Fiyat Endeksi başlıklı yeni açık veri projesi doğalgazı atlayarak ve ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynakları özellikle de karasal rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve batarya depolaması ile sağlanan bir elektrik sistemini desteklemek için gereken karbon fiyatını tahmin ediyor. Endeks, tedarik, zinciri kesintileri, jeopolitik ve tarihli piyasa düzenlemeleri gibi bir dizi faktörün kömür ve gazla ilgili enerji güvensizliği sorunlarını vurguladığını belirtiyor. Artık buna göre yenilenebilir enerji kömürden gaza geçişten çok daha ekonomik. Brezilya'nın Uzay Araştırma Ajansı INPE'nin verilerine göre Nisan ayının ilk 29 gününde bölgedeki ormansızlaşma toplam 1012 kilometre kare oldu. Ajans bu süre içerisinde Nisan ayının son gününe ait verileri de raporlayacak. Ocak ve Şubat aylarının ardından Nisan ayının da rekor kırmasıyla bu yıl aylık bazda 3. kez en yüksek ormansızlaşma seviyelerine ulaşıldı. Çok üzücü Brezilya Amazon'un yılın ilk 4 ayında yok edilen alan 2021'in aynı dönemine kıyasla %69'luk bir artışta 1954 km2'ye yükseldi. Ve maalesef yeni bir rekor bu. Bu rakam New York City'nin iki katı büyüklüğünde bir alan. Dünya Meteoroloji Örgütü uzmanları 2026 yılına kadar hava sıcaklıklarında yeni bir rekor kırılacağı tahmininde bulunuyor. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre meteorologlar bunun gerçekleşme ihtimalini %93 olarak hesapladıklarını duyurdu. Ayrıca küresel ısınmada 1,5 derecenin de... Gelecek 5 yıl içinde aşılması %50 oranında mümkün. Ancak bu dünyanın 1,5 derecelik uzun vadeli ısınma eşiğini geçeceği anlamına gelmiyor. Hava sıcaklıklarını kaydedilmeye başlandığından beri dünyanın en sıcak yılı 2016 olmuştu. 2021 yazında da kayıtları en sıcak mevsim olarak geçti. 2015 Paris İklim Anlaşması'nda küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma hedefini kabul edildiğine dikkat çeken Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Talas, bu değerin tesadüfen seçilmediğini söyledi. Talas, 1,5 derecenin iklim sonuçlarının insanlar ve tüm gezegen için daha da zararlı hale geleceği noktayı ifade ettiğini belirtti. Şu anda araştırmacılar 2022 ve 2026 yılları arasında yıllık hava sıcaklığındaki sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1,1 ile 1,7 derece arasında bir artış olacağını tahmin ediyorlar. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.